MUÇEP, Menteşe Meclisi, Deştin Çevre Platformu, Bayır Çevre Komitesi ve Menteşe Kent Konseyi Öncülüğünde Muğla içinden yaklaşık 80 STK, oda, dernek ve topluluk imzaladı ve bunların katılımıyla Change.org Taksim Çimento Fabrikası'na hayır adresinde Muğla'da çimento fabrikasına hayır başlıklı imza kampanyası başlatıldı. Çimento fabrikalarının hem ham ocakları kırma ve öğütme tesisleriyle hem de fosil yakıt kullanarak yapılan çimento üretim teknikleriyle en kirletici tesislerden biri olduğunun vurgulandığı kampanyada şu ifadelere yer verilmiş. Proje kapsamı toplam 7751 dönümlük yani 1085 futbol sahası büyüklüğüne yakın yani Menteşe'nin iki katından fazla bir alana Entegre çimento fabrikası kurulmak isteniyor. Özel bir şirket tarafından tamamen orman alanı içinde. 13 adet kil ve kalker ocağı, bir beton santrali ve çimento fabrikasıyla bayır ovası sulama sahasını, kazan göleti, yağış havzasını ve yağışlı dönemlerde buraları besleyen dereleri, bayır barajını, nitelikli tarım alanlarını, zeytinlikleri, arıcılık dair tüm tarım ve hayvancılık faaliyetlerini ve o yörede yaşayan tüm canlıları olumsuz etkileyecek, hastalıklara ve dönüşü olmayan sonuçlara yol açacak. Doğadan ham maddenin çıkarılması, taşınması ve üretim sürecinde fosil yakıtlar yakılarak gerekli enerjinin üretilmesi ve ürün olarak çimentonun elde edilmesi aşamalarında başta sülfür oksitler olmak üzere kimyasallar ve ağır metaller atmosfere atılarak soluduğumuz hava ve çevre kirletilir. Sonra ürün çimentonun kendisi de önemli bir kirletici. Çimento üretiminde fosil yakıt yakmanın yanı sıra yakıt maliyetini düşürmek amacıyla alternatif yakıt olarak kullanılan sanayi atıklarının yakılması, atmosfere daha zehirli gazların atılması ve çevrenin daha çok kirletilmesi demek. Çimento ham maddesi temini için 7656 dönümlük alanda iptal edilen 1. ÇED raporunda 52 adet, köylülere bildirilmeden onaylanmış 2. ÇED raporunda 13 adet ham madde ocağı öngörülmüş ve izinleri de alınmış İklim değişikliğine neden olan sera gazlarının %5 ila 6'sı çimento üretimi kaynaklı. 16 yıldır çimento fabrikası kurulmaması için mücadele eden tüm yaşam savunucuları olarak bizler çimento fabrikasının kurulmasını istemiyoruz demişler ve kampanya Change.org Taksim çimento fabrikasına hayır adresinde devam ediyor. Çanakkale'nin Çan ilçesindeki iki aktif termik santral ve Çan linyet işletmeleri nedeniyle hava kirliliği limitleri aşılıyor. Bu durumun ilçede akciğer yaşlanmasına neden olduğu bilimsel raporlarla tespit edilmiş, bunu söyleyen Ümran Aydın ve bölgede planlanan yeni kömür madenine karşı Change.org Taksim Çanakkale Kömür adresinde bir kampanya başlattı. Kampanyada şöyle deniyor. İlçemiz en yüksek kanser ve koa hastalığı oranlarına sahip. Son yıllarda verilen altın ve bakır madeni ruhsatları ile sularımız kirletiliyor, ormanlarımız yok ediliyor. Şirket, kömür madeni öncesi burada 3. Termik Santral için ruhsat ve ÇED olumlu kararı almış. Ancak konunun yargıya taşınmasıyla sonradan bu iptal edildi. Buna karşın hemen akabinde aynı alanda kömür madeni izni almış. Yani kömür madeni görünümlü 3. Termik Santral küçük ilçemizin üzerine bir kabus gibi çökmüş durumda. Bu nedenle içimize açılmak istenen 180 hektar büyüklüğünde bir başka kömür madenine daha dayanacak toleransımız kalmadı denmiş Change.org Taksim Çanakkale Kömür adresinde. Gençler iklim krizine karşı mücadeleye devam ediyor. Eğer iklim krizine neden olan emisyonlar azaltılmazsa ve karbonsuz bir ekonomiye ulaşmak için gerekli adımlar atılmazsa, Aşırı iklim olaylarıyla her geçen gün daha fazla ve şiddetli bir şekilde yüzleşmeye devam edeceğiz diyor Youth for Climate Türkiye. Açıkladıklarına göre 2053 karbonsuzlaşma hedefine ulaşmak için acilen gerçekçi ve samimi adımlar atılmasını talep ediyorlar. Change.org Taksim Türkiye kömürden çıksın adresinde. Şimdi burada denmiş ki 2030 yılına kadar iklim krizinin en büyük nedenlerinden birisi olan kömürden, Çıkacağını açıklaması gerekiyor Türkiye'nin. Geleceğimizin iklim krizinin yıkıcı sonuçlarına feda edilmesi değil, karbonsuz düzene geçiş adımlarının acilen hızlandırılmasını talep ediyoruz. Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı onayladı. Karbonsuz dü düzene geçiş için bir adım attı. Ancak hala atılacak çok fazla adım var. Atılması gereken ilk ve en acil adımlardan birisi ise kömürden çıkmak. Climate Action Tracker sitesinin mevcut verilerine göre her ülke Türkiye gibi devam etse küresel ısınma yüzyılın sonuna kadar 4 santigrat dereceden fazla olacak. İklim için Gençlik Hareketi Türkiye olarak karbonsuz bir gelecek için taleplerimizin ve tüm fosil yakıtları ilgilendiren isteklerimizin yerine getirilmesini talep ediyoruz demiş gençler. Kampanyaları da Change.org Taksim Türkiye Kömür'den çıksın adresinde devam ediyor.